Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah konumuz Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretlerinin mağaradan çıkıp Medine'ye hicreti konusu inşallah. Bu hicret tabii öyle sıradan hicret değil. Yani İslam'ın elhamdülillah güneşin doğuşu. İslam devletinin kuruşunun temel atılması meselesi bu. hazre Bekir iki deve almıştı Hizzet'ten önce. Bu develeri de bir kılavuz tutmuş ona vermişti. İsmi Abdullah'yı kılavuzunda. Bu kılavuz yani rehber Mekke-Midi arasını çok iyi bilen bir kişiydi. Yine hazre Bekir'in ağız bir külesi de birkaç tane koyun etada dolaştırıp bunların sütü akşamları mağaraya getiriyordu. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri Ebu ile birlikte üç gün, üç gece mağarada kaldılar. Dördüncü günün sabah erkenden yola çıkmak üzere hazırla başladılar. İşte bu iki deve oraya getirildi. Bu Abdullah ki kılavuz rehberdi. Develeri getirdi. Ve Hazreti Bekir'in ağzatlı kölesi, o da oraya geldi. Devenin birine Peygamber bidal Hazretleri arkasından da Ebu Bekir bindi. Diğer ikinci deveye de kılavuz rehber Abdullah ile Hazreti Ebu Bekir'in kölesi Amur, o bindiler ve iki deve ile dört kişi mağaranın önden çıkıp Mekke'ye doğru Allah yolunda fi illah, hicrete göçe başladılar. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri üç gün, üç gün mağarada kaldı ki Kureyşilerin yani Mekke müşriklerinin etraftaki aramalarının hızının kesilmesini bekledi. Peygamberler Allah tarafından seçilmiş özel insanlardır. Fakat peygamberlerin bir yönü insanlar gibi yaşarlar, beşeriyetleri vardır. Onların diğer yönü ise muciz denilen güçten yaralanırlar. Hiçbir peygamber istediği zaman mucizeye başvuramaz. Ancak Allah-u Teala dilerse o zaman mucize olayı gerçekleştir. Bunun için peygamberlerin her biri normal bir insan gibi yaşarlar. Güneş etkilendirler, susuz kalabilirler, yorulgun olabilirler, uykusuz kalabilirler hasta olabilirler. Bunun için peygamberlerin hayatı onların her hayat safaları mucize ile bağdaşmaz. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri mağaradan çıkınca o gün kullanılan esas yolu izlemediği de sahile doğru yol aldılar yani Kızıldeniz'in sahilinden gitmeye başladılar. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tabi bir peygamber imanı çünkü tevekkül konusu imanla bağlantılıdır. Orantılıdır. Hiç kuşkusuz en zirve iman, kuvveti iman, peygamber imanıdır. Onlar da sıddıklar gelirler. E peygamberimiz Hazreti Allah Teala'nın son peygamberi. Tabii ki bu din tamamlanacak, Kur'an-ı Kerim tamamlanacak, İslam'ın devletinin yapısı atılacak. Bu normal bir e, yükselişe geçecek. Ancak peygamberimiz onsuz artı geçecek. Yani peygamberimizin görevin tamamlaması ki, bu ki Allah-u Teala'nın takdiridir. Peygamberimiz de bunu bildiği için e, Allah-u Teala'nın tabi vadine tam bağlandığı için Peygamberimiz Aleyhisselam adetleri böyle korkulu bir anda yani Mekke müşrikleri kılıçlarını çekmişler okeyini almışlar hatta bazı serseli müşrik gençleri e, baltalarla, sopalarla Peygamberimizi arıyorlar. Böyle bir hengamede tabii bir Peygamber imanı hiç sarsılmadan Allah Teala tevekkülle ama gereken önlemleri alarak sebebi yerine getirerek bu da Allah Teala'nın emri çünkü yola gitme başladılar sahil yolundan. Cuhre denilen yere gelindiği zaman peygamberimizin aklına, tabi o da insan peygamberimizde doğu büyüdüğü, yaşadığı, yani 53 yıl yaşadığı Mekke mükerreme şehri aklına gelip peygamberimiz. Bir peygamber Allah'ın büyük peygamberi, son peygamber Mevlamız'ın göçe zorlanıyor müşrikler tarafından ve öldürmek bize aranıyor başına yüzde bir ödül Peygamberimizin. peygamberimiz peygamberimiz peygamberimiz tabi mahzun oldu böyle doğu büyüdüğü yerden bu şekilde çıkışından göçünden mahzun oldu ve peygamberimiz dururdu geri dönüp Mekke tarafına baktı peygamber aleyhissamadetleri. Hatta gözünden yaşta gelip peygamberimizin biraz. Her şeyi gören bilen Mevlamız Hazreti Cebrail aleyhissamadetleri peygamberimize Cebrail aleyhissam geldi önce dedi ki ya Muhammed dedi. Rabbinin sana selamı var sakın üzülme dedi ve sonra şu ayet-i kerimeyi peygamberimize tebliğ etti ayet Kasa suresinde 85. ayet Es-i Nizbillah, Bismillah İnnellezi da aleykel Kur'ane leraduki ila me'ad buyurdu Mevlam İnnellezi o Allah ki Celle şan o Mevla farallah aleykel Kur'ane sana Kuran'ı farslan Mevla. Yani Kur'an-ı Kerim'in okunmasını, tebliğini, uygulanmasını, yaşantısını Kuran'ı sana farslan Mevla. Le ra'duke ilamea. Tekrar seni buraya döndürecek. Hem de Mekki Mükerrem'in Mek Fatih olarak. Hedietmek üzere döndürecek. Yine buraya geleceksin. Buyur tabi Kur'an Allah kelamıdır. En büyük mucizedir Kur'an-ı Kerim. Mevlam böyle kesinlikle buyurdu ki inne buradaki baş inne kesinlik anlarına geliyor. Peygamberimize buradan müjde verildi. Tekrar sen Mekke'ye döneceksin. Ama Mekke'yi fethederek böyle. Peygamber Aleyhisselam hazretleri sahil yolundan gidiyorlar. İki devoz üzerinde dört kişi. Peygamber sürekli konuk yor peygamber. Ali Sami tabi Tabii acıktılar, Yanlarına ekmeği bir şey alamadan öyle çıktılar yanlarına, acıttılar yolda. Sahil yolunda Kadi denilen bir mahal göre, bir mahalle gelince. Orada Ebu, Ebu Mabed'in evi varmış. Yani çadır şeklinde öyle bir halde bir kulübesi varmış. Ebu Mabed'in. <gülüyor> baklar dediler ki bu ev sahibini görsek de buna der yiyecek parası alalım parasıyla. Tabi Hazreti Bekir tale, indi deveden şöyle baktı ve evin kapısı önünde bir kadın oturuyor. Ümmü Muabbet, yani Ebu Muhabed'in hanımı, zevcesi oturuyor. Bu kadıncaaz epey yaşlı bir kadıncağmış. Fakat bu kadın da iyi tarafı şuymiş. Çok konuk severmiş. Gelen geçenlere elinden geldiği ölçüde ne varsa ikram edermiş. Bunu çok severmiş. Hazreti Bekir tabi buna yana geldi sordu Ya hanım yabacım eğer yanınızda fazla varsa parayla almak istiyoruz satmak istiyoruz hurma et gibi bir şey varsa çöllerde ekmek de bulunmaz onlarda. yani genelde işte süt hurma ve et kurumuş et onlar deveyi kestikleri zaman tabi deve kocaman deve kestiği zaman onu pasırma gibi inceltirlerdi. taş üzerine dizellerdi. O çöl sıcağındaki taşlar saçtan daha sehk olurdu. Orada bu etler kururdu. Kurur torbaya koyarlardı. Onu bir sene saklayabilirlerdi. Hazır gün sordu bana şimdi ya bacım ya hanım Evinizde hurma gibi, et gibi fazla bir şey varsa, satılık bir şey varsa almak istiyoruz dedi. Kadın dedi ki tabii tanımıyor. Kadın şöyle dedi: "Ah, olsa da size ikram etsem para istemezdim." Ama dedi biliyorsun, de yani çok kurak geçti. Senemiz dedi. Çok kurak geçti işin dedi. Evimizde bir şey şu anda yok. İkram edecek bir şey yok evde. Peygamberimiz şöyle evet baktı peygamber Aleyhisselam sadece bir küçük koyun yani koyun aslında küçük yaşık küçük değil de fakat çok zayıf, narin bir koyun İki bir kenda bir şey bağlamışlar yatıyor koyunlar da gölgelikte. Peygamberimiz kadına sordu bu koyun niye burada? Kadın şöyle cevap verdi diğer hayvanlarımız devler koyunlarımız onlar Şöyle otlama götürüldü onlar. Fakat bu çok hasta. bitkin bir halde. Artık bir şey yemiyor, e, Yürüyemiyor. Gücü yok. Artık buraya bağladık. Kessek eti yenmez eti. eti Gayet zayıf. Kessek eti yenmez. Bunun için burada duruyor. Ölümünü bekliyor yani. Peygamber şöyle dedi kadına. Peki dedim, müsaade eder misin dedi? Ben bunun sütünü sağsam da bunu içsek olur mu? Kadın hafif gülümsedi. Ben ne diyorum sana dedi. Hayvan dedi o kadar zayıf ki hayvan bir şey yemiyor, iş yemiyor, yürüyemiyor. Ölüme tek edilmiş bir hayvan. Eti bile keste gelmez. Onun süt olur mu dedi. Peygamber burada de, peki sen bana müsaade eder misin? Ben bir onu dokuyayım biz bakayım bakayım sağım belki çıkar bakalım. Eh, Kadın sen bilirsin. Madem anlamıyorsun sen bilirsin. Peygamberimiz indi aşağı devresinden. Kadınlar bir kap istedi. Bir kap getirir misin bana? Getirir dedi. Kapı getirirdi. Peygamberimiz Aleyhisselam hadretleri mübarek eliyle koyunun tuttuğu anda sanki muslu açar gibi, muslu çivri gibi hemen sütler ağzı geldi. Böyle. Sütler geldi. Peygamber tabi de başladı. Kap doldu. Kadın tabi bir bakıyor. Kadın Allah bu nasıl bir şey bu? Yani bu normal bir insan değil. Kadın böyle şaşkın şaşkın bakarken Peygamber tuttu. Önce kadına verdi kapı. İçsen bu sütü. Kadın kız yanında vardı. Ondan sonra kızına verdi de. O da içsin bakalım. O da içti. Kadın içti. Peygamber dedi doyası için bakalım. Doyası için bakalım. Kadın içti, doydu. Kızın ona da doydu, sütü doydu. Peygamber ev bekire verdi, iş bakalım. Bir kişi peygamber verdi, en sonunda peygamberimiz kendi aldı, içti bakın. Yani peygamberimiz bize örnek, numune, örnek peygamberimiz. Peygamberin aleyhisselam azadına kesinlikle öyle büyüti yoktu peygamberimize bakınız. Ama önce bir şeyin yok yokmuş peygamberimize, önce kadına verdi. Kızına verdi, yok bir e verdi. İki kişi amır ve Abdullah Peygamber verdi. Hep doydular. Peygamber alıp kenli alıp Peygamberimiz Peygamberimiz işte doyutabillece. Peygamberimiz tekrar kabı doldurdu, Sütü sağdı, arını doldurdu. Kadına verdi. Bu da kalsın. Bu içerisinde buyurdu. Şimdi peki nasıl bu koyundan? hasta, zayıf, bitkin koyundan nasıl bu kadar süt geldi? Nasıl geldi bu? Tabi bir mucize deniyor bunu. Mucize. Mucize, e acize, yücüze fiilinden ismi fail deniyor bu. Mucize. Bunu anlamada sözlük olarak da aciz bırakıcı. Yani insanlığın aciz kaldığı bir şeyi yapmaya mucize deniyor bu anlaşıyor. Peygamberimizin Ali Hazretleri'nin iki türlü mucizesi vardır peygamberimiz. İki ayrı mucizeler iki bölüm diyorum. Biri mucize -i zatiye deniyor. İkincisi mucize-i hariciye deniyor. Mucize-i zatiye demek peygamberimizin kendi zatı bedenin yapısı her şey mucizedir. Böyle. Yani peygamber Ali Hazretleri'nin elinin dokunması da bir mucizedir. Peygamber Tüklüğü mucizedir. Peygamberimizin bütün bedeni mucizedir. İşte Peygamberimizin bir elin dokunmasıyla beraber onun, allah Teala onun bedeninde sütü yarattı Mevlam. Yarattı Mevlam ondan. Ve tabi buna Mevlam bereket verdi. Sonra peki bu koyun ne oldu sonra? Tabi bundan merak ediliyor. incelenmiş. incelenmiş. Bu koyun ölüme terk edilen Artık afşamsa ölçü denen koyun bakınız tam 18 yaşamış. On sekiz yıl bu koyun yaşamış. Hem de sağlığına kavuşmuş, zinlerine kavuşmuş, bu koyun böyle sürekli süt vermiş. O haneye bu sütü yetkiseli olmuş. Sonra Hazreti Ömer'in halafeti zamanında bir çok böyle Kokuyun bir kuraklık oldu böyle, aşırı kuraklık oldu ki her otlar bir şey bitmedi, ağaçlar yaprakları kurudu, diğer hayvanların sütü o anda kesildiği halde o aşırı kuraklta bile yani yer ot bitmediği dönemde bile bu koyunun sütü aynen devam ediyormuş ediyor böylece. Ediyormuş. Sonra tabii Peygamber Efendisi teri bindiler, Burada ayrıldılar. Fakat kadın tabi sonra kimseniz diye. Fakat kadın bu olayın etkisine kalmış kadın. Öyle dalgın dalgın kalmış. Çok geçmeden kolisi geliyor. Çölden hayvanlarla kol, kolisi eve geliyor. Baktı hanımı öyle dalgın dalgın duygulamış bir halde. İşe girer baktı kolisi. Süt, yüz kabıymış. Süt, kabı, süt dolu. Sordu. Nereden bu Süt. Kadın bunu size anlattı. İşte dört kişi geldiler, ikisi karışmıyor bir şeye, İk kişi geldiler, böyle böyle işte bu koyunu dedi, sağdılar dedi. Böyle. Bir de doldurdu, hepinizlik Tekrar ad doldurdu, arkada gitti. Tabii koyun merak etti. Peki nasıl bir kişi? Bu kişi bunu sağan kişi nasıl bir kişi bu, acaba bu? Bu normal bir insan değil tabii. Olan şey ol, hal bu anlattı işte böyle işte orta boylu böyle kara gözlü, kara kaşlı fakat çok tatlı dilli böyle. Yani konuşurken çok etkileyici, tatlı bir dilli fesahatle konuşan ve yüzü çok aman yani ve bakan nuruna bakamadık o kadar nurlu kişiydi. Dedi ki bu olsa olsa dedi Mekkel aradığı o peygamberdir o zaman bu dedi. Tabi bu etabı duyulmuş peygamber arandığı yani kim bu yakalarsa öldürse yüzlüğe verecekler. Bu o peygamberdir. Bir ah Ebu Mavi Kolasi yani bir ah ah. Evde olsaydım da onlara abi ben de girseydim onların gittiği yer ben de Bana tabi olsaydım dedi. Tabii o anda gidemedi. Bakan soran zamanla hanımı da aldı, Bedine'ye geldiler. Peygamberimizi biraz görüştüler, tek görüştüler. Erham'la isim oldu tabii bundan Peygamberimizin mağaradan çıkıp Medine girişi esnasında çok olaylar oldu, burjuclu oldu, çok oldu. Tamam hepsini anlatmak tabi zaman da müsade diye geri tebrik ediyor. Birkaç birkaçını inşallah hatırlayalım. Yani Allah'ın resulü yoldan nasıl neler eş çekti. Bakınız Allah'ın bir resulü, ahir zaman son Peygamber son peygamberi ne kadar sıkıntılar çekiyor böyle. Işte o Mekke Medine arasındaki çöllerde, deve üzerinde. Peygamberimiz giderken yine Medine'ye doğru Peygamber Aleyhisselam Hazretleri devede önde oturup peygamberimiz tabi. Peygamberimiz hep korok oluyor peygamberden böyle. Hafif sesle ben okudu böyle. Tabi bir peygamberin Kuran okuması da bizden çok farklı böyle. Böyle kelime durağa durak kelime kelime hece hece bazı kelimeleri peygamber tekrarlı peygamberler. Tekrarlar tekrar tekrar eder peygamberimiz tabi ondaki esrar, osurlar onlar peygamberimiz açılırdı peygamberimize. Peygamberimiz o Kuran'ın içine dalar el peygamberimiz Hz Ebubekir de peygamberin arkasında dev üzerinde hem peygamberimizi dinliyor tabi ne mutlu ona tabi muhtemel. Peygamber arkadaş olmak yolculuk tabi Aynı deviz oturuyorlar. Ebubekir sürekli gene bakar böyle sağa, sola kader bakar ya ama bakardı. Etavan düşman birden saldırmasın da peygamberimize bir zarar gelmesin diye. Ya onun için canı önemli değil Candan geçmişti, başına geçmişti. Tek kişi Resulullah'a bir yardımcı olabilmek. Fakat tabi bir imtihan da olacaklar tabi olacağı zaman da Suraka diye biri vardı o civarda. Benim Müdürciş kabilesi vardı. O kabile de bir bin Malik diye bir kişi varmış ki o zaman o kabilede yani baya baya bir gruba yetermiş kendisi tek başına. Öyle savaşçı, pehlivan, kahraman, cesaretiymiş. Bilhassa kış savaşında çok helaliymiş. Yani 10-20 kişi yanamazmış. Öyle meşru kişiymiş. Bu Suraka evinde yani dururken biri geliyor. Ya Suraka diyor. Az diyor, iki deve üzerinde, dört kişinin buradan geçip, gittiklerini gördüm diyor. Mekke aradığı peygamber belki olabilir diyor. Olabilir diyor. Suraka bunu duyunca, o kişiyi avutmak için, yani başarı çıkmasınlar diye, onlar değil falan filan diyor onlara. Fakat o anda Suraka'nın ihtiras damarı kabarıyor, neden? Çünkü yüzdeve ödül kondu. Hatta iki Yüz Yüzdeve peygamberimize yüzdeve Ebu Bekir'e ödül kondu. Böylece. Bu ama kesin verilecek. Ebu C tarafından bütün civar kabilere bu bildirilmiş. Muhammed'i, Alisem Hazretleri'ni, Hazreti Bekir'sizlik Hazretleri'ni ölü ya da diri kim yakalarsa yakalarsa onları bunlara yüzer deve ödül kondu. O dönemde tabi kıtlık olan o çöl yerlerinde yüz deve sahip olmak yani hayaller aşan bir zenginlik öyle bir muazzam bir servet. İşte bu Suraka bin Malik denen kişi de bu yüz deve ödülü bildiği için peygamberin oradan geçtiğini ve anlayınca Hemen evine koştu gitti. Atına bindi. Kılıcını aldı. Okun yayını aldı. şu Atı varmış. Hemen yola düştü. Yola düştü. Tam Ezo Bekir bakan etrafına karşıdan Suraka'yı gördü ve tanıdı. Ezo Bekir. Hazır Bekir Tabi o da dikkat makamında yani hiçbir evliyaya ulaşamayacağı makamda hatta sahabilerine hep ulaşamadığım makamda sıddık böyle o Allah imanı kuvveti öyle olduğu halde karaştan at üzerinde böyle yani tozuna katarak böyle kıza gelen sakıyı görünce şöyle bir irkildi Ya Allah yakalandık Arkadan suanca geliyor. Peygamberimiz yine buyurdu: "Ya ebapikir, la taazen innallame ana." Ya ebapikir, üzün duyma, üzün öbe. Allah bize beraber, Allah bize görüyor, bak, biliyor, bize öyle emir verdi buraya, çıkın dereden. üzülme merlan neler, işte güzel bakalım. Derken suanca artık bir ok atımı yaklaşınca bağırdı çok daha Davud'u gür bir sesi varmış. Durun! Bağırdı. Peygamber döndü orada, peygamber de. Dedi sorakordan. şimdi benim elinden kim kurtarabilir? Yakalım sizleri. Kim kurtarabilir? Değil mi bağırdı. Peygamber de Allah kurtarırdı peygamber. Allah kurtarır. Mevla şey, kadir Mevla. Tabi peygamber de olsa, İnsan beşerdir deri O anda Cebale geldi. Peygamber şöyle buyurdu. Ya Resulallah. allah Teala buyurdu. allah Teala toprağı senin emine verdi. Emre toprağı, toprağı emrinde. O anda Surak'a daha yaklaşınca Peygamber buyurdu toprağa. Ya toprağa yut bakalım onu. Hemen bir anda yer açıldı. Suraka'nın altı dizine kadar yere gömüldü. Bu arada onun ayakları da, suraka ayakları da girdi. Ya bunun sıktı ama şeyden böyle. At da sıkıldı. Suraka ayakları sıkılıyor, çatırıyor kemikleri. Suraka baktı ki, oradan ümmüşsün, kendi kurtulamaz. Yani özel bir sanki bir mengeneye yakandı orada. Bunun üzerine yalvardı. Ya Muhammed'e ne olur? Sen de Rabbine yalvar. Beni buradan kurtarsın. Ben sana dedik, kötülük yapmayacağım. Hatta ise iyi ben dedi. Tabii peygamberlerde kim olmaz. O şeyden sıfatıdır Peygamber toprağı emretti. Ya toprağı bırak Surak'ı. Hemen toprağı bıraktı. Alt bir demir fırladı. Şimdi Surak'a bu mucizeyi gördüğü halde fakat birdenbire yine aklına 200 deve ödül aklına gelince ki koca çöl, ova yalak kendisine olacak. O dil aklına gelince yine kalbi bozdu Surak'a yani tekrar bir hamle yapıp Peygamı salırmak istediği anda Peygamber'e yine toprağa buyurdu. Ya toprağa tut Surak'a deyince yine görürdü. Yine yalvardı, yine kurtuldu üç defa bu tekrarlandı. Üçüncüsünde Suraka daha da derine gömüldü. Hatta derine gömüldü. Daha derine gömülünce artık Surakadaki bu mal hırsı kalbine gitti. Peygamber'in gerçekten Peygamber olana inandı ve şöyle dedi: "Ya Muhammed, Allah teala yalvar, beni kurtarırsın. Artık inandın sen Peygambersin. Artık bu işini vazgeçtim." Peygamberimiz yine yarattı bırak bunu dedi. Bıraktı dik Dikişin suraka Peygamberimize ya Muhammed dedi. Senin yüzüne baktığım zaman dedi. Yüzündeki nurdan senin hak bir peygamberini anladım dedi. Seni gönder Allah'a Teala dedi. İnanıyorum ki bu dini Allah kuvvetlendirecek. Bu dünya yeryüzüne hakim olacaktı. bana bir emanname verilmişsin. Yani yazılı bir gün verilmişsin bana. İleride hatta Surak'a teklif etti. Ya Muhammed dedi, eğer izin verirsen, ben seninle beraber geleyim, senin koruman olayım, muhabbun olayım, senin fedayın olayım. Peygamber diyor Surak'a, ya Surak'a, benim böyle bir koruma ihtiyacım yok. Bir Allah koruyacak. Diyor. Ben Allah'ın koruması onu peygamberim, buna gerek yok ama Peygamber şöyle buyurdu ileride, ileride gelirsin, görüşürüz o zaman İslam'a girersin yine baştan o zaman sonra bir emanname deniyor, bir güvence mektubu istedi, tam o zaman kağıt böyle bir şey yok Peygamberimiz Hazreti Amur'a yandaki o azaltı köleyi emretti bir deri üzerine yazdı Resulullah'tan bana bir güvence verilmiş derden dokunulmayacak derden sonra bu sıraka tabi yine evine gitti evine giderken peygamberimize sordu aradırken orada. ya Muhammed dedi. bana bir emrim var mı yapacağım bir görevim var mı benim ona şöyle buyurdu sen dedi 3 gün bu sırı sakla Ya yani kimse beni gördüğünü söyleme 3 gün bu sırı sakla bir de arkadan gelenler var. Onları geri çevir. Peki ama dedi. Ayrıldı. Tabi ileride Bahtiküsü'ne gerçekten etraf kabriyedeki gençler, böyle şialanmışlar, işte kılıçlarını almışlar. Kim yaya, kimi attı, kimi develi, kimi şu, kimi bu. E, peki arıyorlar. Deve. Hırsıyla yüz yaya için. Suraki görünce sordular. Ne oldu Surak'a? Ben bu taraf aradım bu taraf yok dedi böyle başka gidelim dedi ona tabi geri çevirdi bir sonra bu Suraka ne oldu ne zaman nasıl Müslüman oldu Mekke Mükemmel Fetinden sonra hatta Huneyn Dönüşünde bu Suraka Mekke Mükemmel'e geldi. Peygamberimizin huzuruna çıktı. O güvenci Metr'ü gösterdi, gösterdi. Kendini tanıttı. Peygamber eves Suraka dedi. Ben seni unutmadım, tanıdım. O da Suraka kelime şade getirip Müslüman oldu. Peygamber şöyle baktı Suraka'ya da de, dedi ki Peygamber Hazretleri, "Ya Suraka, Kisra'nın bileziklerine Kisra İran hükümdarına o zaman denilirdi. O zaman İran, atış atışperest olmak İran. Kisra'nın bileziklerini kolon sattığın zaman o zaman ne yapacaksın? Tabi bunlar bir şey anlamadı Surak'a. Kisra, İran. O zaman iki devlet var yerinde süper olarak Romalı, İranlılar. İki büyük sahsaneler, Bizanslılar. İki büyük güç, süper. Devlet, dünya onların anlamında Hele Mekke müşrikleri, şunlar, bunlar kavimler, kabileler İran, Roma karşısında bir sene gibi kalmıyorlar tabi. Bundan sonra bir şey anlamadı. Hatta o zaman sahabe bundan bir şey anlamadılar. Peki sonra ne oldu? Peygamber'in Fatan tabi sonra Hazreti Ömer'in zamanında İran'ın fethi başladı. Önce Bizans'a savaşıldı. Şam, Suriye alındı. Ondan sonra Irak ve Irak da İran'a aitti Irak derken İran'a girildi İran işleri fethediliyor bir gün Hazreti Ömer Hazreti Hazreti akşam namazını kıldırmak üzere tam beşe gelirken baklar ki deve yükleriyle İran'dan gelen ganimet malları getirmiş Medine'ye ganimet malları dağacak Müslümanlara Beytü Marak olacak. Dellere ya Emral Mümin'in Hassem'lere. Bunda İran'dan gelen ganimet malları, bunları çok mallar gelmiş. Altın, bilezikler, kumaşlar, şunlar, bunlar çok değerli eşyalar ipekler gelmiş. Bunlar nereye boşaltılacak? O zaman böyle bir büyük bina yok, Ardi yok Beytü Ma'de nu boşalması için Hassem Şira baktı hemen beşin yanındaki geniş bir arsa. Buraya bunları döken. Bekti onları. Tabi namaz kılınından sonra Hazreti Ömer'e itirama bakındı. Onların tam başlayan bir koruma lazım. Muhabbi lazım onlara. Hazreti bir baktı baktı Suraka'yı gözüne kestir Hazreti Ömer. Yürü yapılı, güçlü, kuvvetli, peleman yapacak işi bu işi. Peygamber şey burada. Ya Suraka sen bu gece buradan öbe çıkalım. Sabah mal dağılacak. taşınacak. Fakirlere, Pakirlere, onlara Müslümanlara. Yastan sonra Hatır Suraka bekçi orada. Tabi uyumayacak. Hatır Suraka hayatında ilk defa öyle malları görüyor ama böyle. Böyle şaşalı göz kamaştıran böyle. Mücevherler, beledikler, kolyeler, şunlar, bunlar, taşlar, ondan sonra çeşitli kumaşlar, öyle şeyleri ilk defa hayattan görüyor böyle. Gözlere kamaştı. Böyle karışırken yuvarlay bir altın Halka şeklinde. Araplar bilezik bilmez dediğinde oldu. Araplar ayaklarını takardı böyle böyle bazı şeyleri, bilmezliği bileziği. Surak aldı, bu acaba ne acaba? Altı bilezikmiş, kolun. Ve yüzlüyse parmağına bol. Taktı, koluna girdi. Hadi Suraka bu bileziği koluna takınca, peygamberin sizi aklına geldi o zaman anlamını anladı değan buyurmuştu ya. Ya Suraka, Kisran'ın bilezine kol taktığın zaman ne olacak halinde diye başladı. Ya Resulallah. Hayatta iken mucizeni gözlerimle gördüm, yaşadım ya Resulallah. Sen hayattan gittin ama mucizen devam ediyor buyurdu, ağladı ve çıkardı onları. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri daha yolda çok şey karşıdı Aleyhisselam Hazretleri. Hatta yine başka bir çobana rast geldiler. O çobanda bir keçisi varmış. yani Tek süt veren, o filan sağlı derken çobanda Peygamber'i yalvardı. Yarısı sene gelen derken Peygamber şuna buyurdu, hayır şuan gelme, geri geliştirme buyurdu. Medine'ye artık yaklaşıyor tabi yavaş yemi yaklaşıyorlarken o anda hadi Zübeyr bir avam hazretleri ki peygamber'e bacanak oluyor aynı zamanda Ebubekir'in damadı oluyor o da Şam'dan ticaretin Şam'a gitmiş kafir eli Mekke'ye doğru dönüyormuş ona karşılaştılar Zübeyr bir avamın yükleri içerisinde eşya aldı eşya içerisinde Yeni gömlekler var. Ben beyaz böyle aldı bir gün gömlek, gömlekler varmış. Hem iki gömlek çıkardı, birini Peygamber'e verdi, birini Bekir'e baba Koyunpele e verdi. Bunlar giyin derken Peygamber'ın e onu giyler orada. Çünkü üst başları mağarada kaldı, yol tozlanmışlar, tozlu olmuştu. Derken Peygamber Aleyhisselam Hazreti'yeri Medine'ye doğru epey yaklaştı. Medineliler peygamberi bekliyorlar. Peygamberimizin Hicrette çıktığını duydular. Haberi geldi Mekke'ye mükerremeye. peygamberimizin işte evinden çıktığı, e, müşriklerin muhasarasının çemberini yarıp ardından çıktığını, peygamber sonra nereye gitti bilinme kaybolduğunu tam orada bilmiyor. Buna bilmiyor. Yine bu arada Mekke müşriklerinin hepinin birinin siyahlanarak peygamberi öldürmek aradıklarını, bütün kişi aradıklarını bu haberlere geliyor. O anda Medine'de, Münevver'de kim daha var şimdi? Bir ona bakalım. Medine'ye, Münevver'deki Müslümanlara gelince, Medine'lere, Ensar deniyor onlara, onlara gelince, işlerinde peygamberi bir defa görenler de var yani ikinci akabe biatına bulunanlar, 75 kişi oraya gelmişlerdi, Onlar içinde peygamberimizi bir defa görenler var. Tabi doyamadılar. Yani gerçekten peygamberimizin değil ki böyle hayattaki Peygamber'in canlı olarak, peygamberimizi rüyada bile görmeyen insan doyamaz sevgili kardeşlerim. Yani peygamber sırada bir insan değil. Melekleri aşan, yani Cebrail'i, Misafir'i aşan böyle. Peygamber, melekleri aşan peygamberimizde bir ruhani var peygamberimizde. Maneviyat var böyle. bir dış görünüşü var. Görünüşü var. Bir de peygamberimizin hakikati Muhammediye deniyor böyle. Yani peygamberimizde bize gerçek kişiliği peygamberimizde. Nuraniyeti. Ruhsayan peygamberimizde. Gelebi sıra peygamberimizde. Aleyhisselam işte şimdi Medine'de Peygamber beklemede içerisinde Mekke'ye gidip de üçüncü akada buluşan ama ikinci akadiyat yapanlar 75 kişi. Bunların bir kısmı Peygamberimizi bir defa görmüşler, ima etmişler Peygamberimize. Ama akılları, hayalleri Peygamber beraber. gönlere Peygamber aşkı yanıyor bunlar. Peygamberimizi bekliyorlar, bir defa görenler. İşçilerinde Peygamberimizi iki defa görenler de vardı. İşçilerinde üç defa görenler de vardı. Yani ilk altı kişi gelmişlerdi. Ki başlarında Eshab-ı Hazretleri vardı. Bunlar da Peygamberimizi üç defa görenler işçilerinde var. Yine Medine-i Mümmelilerde bu Peygamberimizi görenlerin çalışmasıyla. Hz. Musab-ı Ümer'in çalışması imana gelip de ama Peygamber'i görmeyenler vardı. İnanılmaz Peygamber'e iman ettiler, Müslüman olup diyorlar, Ama Peygamber'i e görmediler. Tabi onların gözleri Resulullah arıyor. Peygamber'i e görmek için can atıyorlar kendileri. Yine Medine münevverde bir de muhacirim vardı. Yani Mekke'ye mükerremeden hicret edip Medine'ye gelenler. Biraz da bunlar Mekke-i peygamberimizin önünde iman edenler, peygamberimizin sohbetten bulunanlar, peygamberimizi çok çok görenler, iman üzere görenler, bunlar hem vatanlarından koptular, bazıları çok çok koptular, mallı ümitlerin Mekke'de kaldığı, böyle gariban bir şekilde medenine sığındılar. Fakat bunun ötesinde peygamberimizden yoksun kanan, mahrum kanan Peygamber o Peygamber'in sohbetindeki mali havayı doyamayanlar tabi bundan yaşlı gözlerle Peygamber'i bekliyorlar. Aleyhisselam Hazretleri ne? Peygamber'in yola çıktığı duyulunca Medine'liler, işte muhaciriyen, Peygamber'i görenler, görmeyenler her gün Medine'nin dışından çıkıp Haridene bir mevki vardı. Oraya kadar çıkardı sabahtan. Peygamberimizi orada beklerlerdi her gün. Bekliyorlarmış yani. Ta ki artık gün aşırı çıkınca, öyle vakit yaklaşınca, artık bu saatte yani yolcu pek yürümez diye gönlüm gidiyormuşlar. Yine bir gün çıkmış Medine'liler o Medine'nin dışarısına tabi her birinin gözleri yaşlı ufuklara bakıyorlar. Resulullah geliyor böyle. İşte aşkullah, aşk Resulü yanıyor gönülleri. Böyle gözleri yollu ufuklarda bakta baklar saatleri edip edilirler. Yine geri dönder. Bugün herhalde gelmeyecek diye. Onlar tam dönmüşler ki Peygamber Aleyhisselam maddetleri Medya'na ya doğru yaklaşıyor. Kuba tarafından yaklaşıyor bir Yahudinin biri bir işi gereği evin tarasına çıkmış, yukarı çıkmış işte bakınırken bak iki deveyle birkaç şey geliyorlar. Tabi haber var biliyor Peygamberin Medine'ye geleceğini Müslüman'ı beklediğini biliyor. Bu Yahudi elinde olmadan anında tabi derler ya konuşamak, konuşturana bak derler. Bu ihade henüz olmadan tanıdılaran bağırıyor. Ey Müslümanlar, sizin beklediğiniz peygamberiniz geliyor bak diyor. Karşı geliyor diyor. Bağırınca tabii bedi yerinden koptu bence. Hemen koşuştular, bekleyenler koşuştular. O taraflara Gerçekten peygamber aslında geliyor arkadaşlar. Geliyor. Peygamberimiz önce Aleysema'da getiriyor Kuba'ya Önce peygamberimiz. Kuba Medine'nin bir köyü şu anda aşağıda birleşiyor artık binaları o zaman Medine tamamen ayrı, küçük bir köymüş o zamanlar şöyle böyle kırbaçlıkla mesafe yürüp yaya, yürümek ile Medine'nin şehir merkezine Kuba tabi her şeyin bir hikmeti sırrı var Peygamber önce oraya geldiler oraya geldiler peygambar aslında bir eve misafir oldu Azra Bekir başka ev misafir oldu. Diğerleri başka ev misafir oldular. Aldılar orada. <gülüyor> <gülüyor> peygamber Aleyhisselam Hazretleri sonra tabi Medine'den HİT'ye geldiler. Hoş geldiler. Peygamber'i karşıladılar. Derken Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ettikten sonra orada bir iki gün Peygamber kalktı Kuba köyünde mescit yapmaya başladı. İşte İslam'da ilk yapılan Beşit Kuba Mescidi muhtemel kardeşlerim. Evet Kabe var şurada. Vardı. Ama önce yapılmıştı. Yani İslam dininde yapılan ilk mescid yeryüzünde Kuba Mescidi idi. Peygamber Hazretleri bir de tabi kendi peygamberle çalıştı. Taşlaştı şey yaptı. Şimdi bir şey okuyayım inşallah taberan eden bir hadis-i şerif. binti Numan Kalet. Numan kızı Şemus denen bir sahabiye yani kadın sahabe Kalet o şelabe veriyor. Nazat-ı Resulullah aleyhisselam hine kadime ve nezele ve esesi hazel mescide buyuruyor. Ben de Resulullah'a hep baktım diyor. Yani nazat Resulullah Hine Kadime Kuba'ya tam gelişinde Venezuela Deve Aşkı inişinde Sonra Vesre Ve Hazel Meşide Yani meşride Kuba. Meşri Kuba Meşri Kuba'nın Yapılışında Hep ben de Resulullah'a hep gözetirdim Hep Resulullah'a baktım böyle Tabi e, Doyulmuyor muhtemelen yani, Bazı şeyler yaşamadan bilmiyor bela. Bilhassa ruhaniyet başka, maniyet başka böylece. Bu kanal böyle buyuruyor. Peygamberimiz Aleyhisselam Mert'e gelirken de, geldiği anda da diyor, inişlerine baktım diyor. Ve meclidi yaparken de hep peygamberimizin yanına baktım ona böyle diyor. Fereytühü yehudül hacere Peygamber'e bakıyorum gördün Peygamize diye peygamber'e Peygamber e taş alıyor taşalıyor getiriyor Taş alıyor, getiriyor. Peygamber'e taş alıp getirirken diyor, fi'i'tür rejülü min asabi ve yekulu hemen de baktım diyor, peygamber'e sahabelere koştup peygamber'e gelirler. Dediler ki diyor, bir ümmi bir ümmi bir ebi ümmi ya Resulallah, ya Resulallah. Anam babam sana feda olsun. Ne olur yarısı Allah. Eltini ehrike. O taşır. Onu işte biz onu götüreyim Sen taşıma yarısı Allah. Otur sen yarısı Allah. İster yarısı Allah. Ben taşısam yarısı Allah bak. Anam babam sana kurban olsun yarısı Allah. Canım sana kurban olsun yarısı Allah. Ben taşıyayım. Fe yekulu aleyhisselam. Onlara tegamımızı şöyle diyordu diyor. O kadın sahabe söylüyor ya. La. Hayır olmaz. Bunu vermem. Ama huz Hacerim istiyor. İş sende. taş al getir buyurdu bana işte diyor. İşte böyle bir peygamberin ümmetiyiz sevgili kardeşlerim bakın Yani ben peygamberim diye böyle ağacın göğsüne sarılıp oturmayan böyle. Oturuyor da emirler vermeyen böyle. Büyüklenmeyen böyle. Kibirlenmeyen bir ümmetiz. Peygamber bu şekilde gidiyordu. Taş alıyordu. Hatta karnına ikini alıp böyle karnın üzerinde. Taşı getiriyor böylece. Temeller kazıldı. Beşikupan temellere kazıldı. İlk taşı temele Peygamber koydu aslında. Taşı koydum Peygamber Ebu Bekir e dedi ki Ebu Bekir sen de bir taşı al. Gel taşını yanına koy dedi. İkinci taşı adı Bekir aldı, getirdi. Peygamber'in taşı koy taşını yanına koydu. Peygamber buyurdu Hazreti Ömer'e Ya Ömer sen de al gel sen de Bekir'in taşını yanına koy. O da koydu. Hazreti Osman bir çağırdı. Taş aldı. O da Hazreti Ömer'in yanına koydu. Böylece. Dört tane taş kondu. onu sonra diyerek başladılar. Peki Hazreti Ali niye koymadı? onu Hazreti Ali'de orada yoktu, seyirciler kardeşlerim. Şimdi Hazreti Ali biliyorsunuz, Peygamber'in yatağında yatarak kaldı. Emanetler üzerinde vardı. Hazreti Peygamber'den sonra üç gündan Mekke'de kaldı. Emanetler ehli yerine verdi. Ondan sonra Peygamber'in o da emri üzerine Mekke'den girdi, çıktı. Ve Medine'ye doğru. Hazreti Ali o zaman gençti. Gençti. Yay olarak Mekke'den çıktı Medine'ye doğru. Böyle. Hem de gün üzerine saklanırdı Hazreti Ali. Gün bir mağaraya girerdi. Hem dinine de orada saklanırdı. Gece karanında yürürdü. Tabi yaya yürümek deyince kolay değil. Yani evet toprak patika yok oraya böyle. Çayır çimen yok böyle. Asfal tabi yok o zamanlar. Böyle çakıl taşları, kumlar, dikenler, şunlar bunlar. Özellikle gece karanlığında böyle. Ayağında bir şey yok mu da? Ayağında orada var pabuşu vardı. Ama o zamanki pabuçlar telik şeklinde. işte bir tokio şeklinde. Ama ham deriden dayanmıyor çok böylece. Tabi senin gidiyor, ayaklarına gidiyor, papuçlar da böyle yırtıldı, parçalandı, ayağına kaldı. Hatta ayağı paramparça olmuş hastalığına olmuş. O, peygamberimiz de Kuba'daki yetişti. O da oraya geldi, oraya geldi. Geldi ama hastalığının ayak iyice ağrmış, Ayakları çatılmış, yarılmış, mikropları kapmış, muazzam yorulmuş, yayın geldi oradan. Şimdi oturdu Peygamber yanında. Pegan'a baktı, hasta ayakları çok rahatsız. Pegan alınamaz ediyorum, mübarek parmağında ağzından tüyür kaldı. Az evvel dedi, Peganımızın zatı mucize Peganımız. Peygamber her zerisi mucize. Pegan'ın parmağında tüyür kaldı, Aliga bakalım buraya da. Ayaklarına Peygam sürdü, tekrar görece. Tabi hemen ayakları iyi oldu. Hatta Peygamberimizin bu sür hürmetine görmedine hastanın hiç ayakları sancı görmüş yaşadığı süreçte. Ayak arası görmemiş kendisi hiç. Bu şekilde Peygamber Aleyhisselam maddetleri esabıyla birlikte çalışarak çamur karıldı. Üzerine kepiç döküldü. Kepiç yapıldı. İlk olarak elhamdülillah İslam'da ilk meşcit Kuba Meşri yapıldı. Orada elhamdülillah cemaatle namaz kılmaya başlandı. Çünkü Mekke'ye mükerremede Müslümanlar namazı cemaate kılamıyorlardı. Mekkel müşriklerinin aşırı baskıları, zulüm, işkence böyle. Muazzam bir baskı Mekke'ye mükerremede karan dönemde. Ama artık Kuba'ya gelindi. Artık İslam'ın karan dönemi bitti böyle. İslam güneşi doğuldu böyle. Allah'ın ettiği zaman vakit geldi. Yani bütün mesele, bütün mesele Allah'ın takdeti zamanın gelmesi. Müslümanların imtihanı, sınavı kazanması sabırla böyle, sabatla kazanması. Bakınız bir peygamber de olsa gerek bizim peygamberimiz. Hz. İbrahim Aleyhisselam Hz. Musa Aleyhisselam olsun İsa Aleyhisselam olsun bakınız hep bunların ulazım peygamberler. Her bir de bunlar. Böyle olduğu halde Hz. İbrahim Aleyhisselam Nemr'e karşı ne yapabildi? Musa Aleyhisselam Firav karşı ne yapabildi? İsa Aleyhisselam ne yapabildi? Yavuzer'e karşı be? ne yapabildi? Şimdi günümüzde işte efendim Mehdi geçtiğimizi kurtaracak. Yani Mehdi bir evli olacak ancak peygamberin neslinden gelecek ancak evliye olacak peygamber olacak ki böyle peygamber olsa ne yapabiliyor nedir mesele mesela Allah'ın takdir ettiği zamanın gelmesi, gelmesi müslümanların bu kurtuluşu hak etmedi müslümanların böyle. yani müslümanlar böyle karanlık dönemlerde baskı zulümleri sineye çekerek göğüsleyerek yılmadan sebat ederek Allah dine çalışmaları gerekir şarttır bu kardeşim. Işte. Çünkü berlam büyürüyor sebilla in tensurullah'e yensur küm Allah bir bakınız. İn şart cümle geliyor. İn tensurullah Allah büyürüyor. Eğer sizler Allah dine yardım ederseniz Allah dine sahip çıkarsanız, ama bir Müslüman kadar adam, ama bir haram önlensin, günah işlenmesin. Mi? İslam'a sahip çıkarsanız şart. Karşılığı geliyor. yan hüküm. Allah size yardım eder. Yoksa şey kardeşlerim. Biz oturalım sıcak odamızda. Yastıralım kanepelere, koltuklara. elimize kumanda. Çeşitli pis filmleri şunlara bundan seyredelim. E, Medya gelsin kurtaracakmış. Yok. Yağmur yapmaktan. Ağır zaman peygamber, enbiya da gelirse, hayır din Allah'ın dini böyle. Tabi Allah'ın tabiri de. Mülk Allah'ın mülküdür. Ben Bizim Müslümanların görevimiz çalışmak. İslam'a sahiplenmek, din, benim dinim demek. Böyle. Yeter ki bir insan İslam'a gelirse mi böyle? Bir insan kurtulsun. Kurtulsun. Kim olsa olsun. Şimdi meşr Kuba İslam dininde, İslam'da ilk olduğuna göre tabunun bir ayrıcalığı var şimdi. Nedir bu da? Dört meşgit vardır. En eftal meşgitti. Birincisi Kabe. Meşgit-i haram deniyor. Kabe'nin çeviren meşgit. Meşgit-i haram deniyor. Birincisi odur. İkincisi meşgit-i nebevi. Peygamberimizin Medine'de inşaat yaptığı sonraki meşgitti. Üçüncü meşgit Üstünün fazilette meşr Aksa, kudüs'te Dördüncü meşritte meşr Kuba'dır. meşr Kuba, dördüncü meşr oraya geliyor. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri Medine-i Yelten sırada sürekli oraya gider. Peygamberimiz namaz kıladı Aleyhisselam Hazretleri. Ve Peygamberimiz bu Aleyhisselam Hazretleri, Meşr-i Kuba hakkında mentevallu'a Fes ağsba'l vudu' fe esba'l vudu'. İyi kimse abdest alsa. Ama fe esba'l vudu'e abdestin tam tamına alsa ben. Acil etmek için bir alsam. Fimecae mescid Kuba. Sonra kimse mescid Kuba'ya gitse Medine'den, başka yerden mescid Kuba'ya girse. Fe sallâ fihi yür keşin Mescid-i Kuba'da namaz kılsa. Ben iki rekat tabi karneli ezü ömrettir. O kimseye o anda bir rübi sahab veriliyor bakınız böyle. Ömri sahab veriliyor pelejye. İbn <Sessizlik> Ömer Cahiyümel Felem Yecifi eden bilen nasem. Hz. Ömer halifeliği zamanında o da sır sıbeşi kubaya giderdi. Genelde parası peşime gün giderdi Hz. Ömer. Öyle ki ayrılmıştı o. Özel'e Medine'de yürüyüp bazen deveyi bilip Meşri Kuba'ya giderdi. Evet. Namaskar'da orada böyle. Yine bir gün Meşri gitmiş. Orada hiç kimse görememiş. Meşri Kuba garip, bomboş. Şöyle diyor Hazreti Ömer, maali, burayı kimse göremiyorum. Ne oldu bunlara? Kimse kimse gelmiyor? Sonra şöyle diyor, Meşri'nin kutsal hakkında ve enne Resulallah esesehü biyedihi bakınız ve enne Allah Resulü Peygamberimiz esesehü biyedihi eliyle bunu teslet yaptı eliyle yani Peygamberi eliyle dokunmasıyla taş örüldü duvar örüldü, sabır yapıldı ve cibriyülü yevmi bir Kabe'de Kıbrine'de Cebrahissalam belirledi Cebrahisselam onda orada bulunuyor. Cebrahisselam dedi, Ya Muhammed, Kabe tam kıble tam bu şekilde, onu yerine belirledi. Kıble Cebrahisselam belirledi ve onu peygamın yaptı. Yani neden bunu böyle gelmiyorsun diye buyurdu. O zaman tabii ki kıble meclisi e aksaydı o anda. Sonra kıbleye döndürüldü. <gülüyor> Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ne kadar kaldı Kuba köyünde. Birkaç rivayetler var. En kuvvetesi 14 gün kaldığı peygamberimizin Kuba köyünde bakarız. Yani demek ki Kuba'nın da peygamberimizin katında Allah katında bir değeri var ki önce peygamberimiz Kuba'ya getirildi oraya geldi orada meşrik bina edildi. Peygamber orada iki hafta kaldı aşağı yukarı. On dört yıldır kaldı peygamber orada Kuba'da. Bir cuma günü Peygamber Aleyhisselam Hazretleri artık Medine'ye yani şerime gitme oradan karar Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. Bu tabi Medine'ye söktü bir tür peygamberimizi orada haber bekliyorlar. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin artık o gün Kuba'dan çıkıp Medine geleceği haberi Medeni ulaşınca Medine'den yüz kişi atlara binip devrelere binip peygamberimizi karşılamaya çıktılar. Oraya geldiler. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri devresine bindi, Kuballara veda etti ve Medine'ye doğru Şemhede Peygamber hareket etti. Cuma idi o günü. Tam öğle vakti olunca Beni Salim Vurdu denen, Ramla denen bir vadi Beni Salim Vurdu deniyor. Peygamber arşılması orada durdu. Habişe bir yukarı çıktı. Ve aşağı indi. İşte o anda orada cumanamızı farz kılındı. Mekke'ye cumamızı cuma namazı farz kılınmamıştı. Neden? Evet Kabe ve var ama müşrikler cuma kılınmazlar Müslümanlara. Müslüman namazı gizli kılıyorlar. Tek tek kılıyorlar. Cemaat yapıyorlar Müslümanlar. İşte orada ilk cuma namazı farz kılındı. Öyle vakti olmuş. Cuma olmuştu. Peygamber Aleyhisselam'ın devletine indi. Hepsi de indiler. Orada sağ tutuldu meydanda saftı oldu ki, şimdi tabi sonra da yapıldı. Cuma meşgidi diye, ailen duruyor yeri belli, kubada. Namaz kılıyor, belli orada. Peygamber Aleyhisselam tabii tabi önce hutbe okudu. Cuma'da önce hutbe okunur, sonra namaz kılınır. Bu peygamberimizin okuduğu ilk hutbe idi. Peygamberimiz, ilk hutbe idi. Tabi hutbenin de gerçi tam bütün böyle kerelinin biliniyor. Aslı bunun var böylece. Tabi bunu tek tek okumama için vakit yok şu anda o zaman müsaade ediyor böylece açıklamama. Peygamber böyle hutbeyi okudu orada. Ve sonra peygambemiz emaneti gözetmekten bahsetti peygambem. Emanet. Yani adine vefa. Sözüne sadık kalma. Bu anlamı şuydu. Çünkü Medine'liler... İkinci akabat bir ad peygambenize adetmişlerdi, söz vermişlerdi ki peygamben e gelince onu kuracaklar daha iyi. Peygamber de bunu hatırlattı. Çünkü tabi düşmanına geç saldıracaklar ileride. Ve orada peygamben ilk kütbeyi okudu. Sonra peygambenizler e böyle öne geçti. Orada ilk olarak ilk cuma namazı kılındı. Tabi ne da bulunanlara da. Allah hepsinden razı olsun inşallah. Ona göre bir şefaç eylesin. Yani gerçekten şöyle madde gözüyle baktığımız zamanlar belki çok basit bir olaydı. Yani bir çölde boş bir arazide saf tutulmuş namaz kılınıyor. Ama onların aldığı fiiz var ya ulusal zevk böyle. Resulullah ve Resulü böyle. Yani iki cihanın güneşi, manevi güneşi o ruhsal feyiz tabi bu olan hal, ruhsal haller namaz olan haller, tad feyiz ruhsal haller onların yaşayanları bilir yılların hayal beden namaz kılındı namazı mütakip tabi tekrar develere binildi elamda Resul Aleyhisselam Hazretleri Medine'ye doğru artık yürüyüşe geçti Medine münever tabi haber erkenden geldi. Resulullah Medine'ye geliyor diye. Hiç peygamberimizi görmeyenler tabi var işlerinde. Gözü açmıştı ufuklarda. Peygamber Medine'ye işe girecek artık böylece. Onu bekliyorlar böylece. Peygamberimizi daha var ancak bir defa görenler. Bir tabii tabi muhacirim var. Muhacirim garipte böyle. Gurbeterlerinde. Fakat Resul'lar ayrı kalmak, fırak ateşi onları. İşte o gün Medine Münevvere tarihi en güzel günü yaşadı o gün beri. En sevinçli. Artık Peygamber onların yurduna yerleşecek. Onların olacak Peygamberimiz. Dönmeyecek Mekke Mekerime. Yani orada Peygamber bir an için gelmiyor, gelmiyor. Artık Peygamber Medine'ye yerleşicek. Artık Peygamberimiz onların olacak. Peygamber'in suhabetinden doyacak, tatma ocakları böylece. Tabi Medine müeve yerini oynadı o anda. Böyle coşku, sevgi, heyecan, ruhsal zevkler oldu. Kadınlar, genç kadınlar ki çocuğu olanlar bir kucuğuna almışlar çocuklarını tarası çıkardı, taraslara. Mekke, Medine'nin evler üzerinde çatı olmaz, tarası olur böylece. Urfa da aynı şekildedir. Kadınlar taraslara çıktılar, kanı ilahi söylüyorlar. O zaman tabi henüz örtülme nemli gelmediği için uygulamanız abi Allah emri gelmediği için de kadınlar ilahilere karşı çeviyorlar. Resulullah geliyor. Resulullah geliyor diye gözleri Senedir Veda'da. Medine'ye gelen misafir, Medine'den çıkan misafir oradan gelinmiş. Seni yetül veda. Bak on böylece yani veda oradan oluyormuş. İsmi Sine'dir Veda deniyor. Oradan bekliyorlar. Bu ara tabi erkekler, gençler, çocuklar, yaşlılar, hastalar, yani denet çıkanlar böyle, emekli dışarı çıkanlar, artık Medine yerine o kopmuş böyle. Heyecan doğraya çıkmış. Allahu Ekber, Resulullah geliyor, Allah Resulullah geliyor. Yani oynuyor. Tabi bu bekleyen an geldi. Peygamber'si Peygam mazretleri Peygam beklenen yerden sinit-i veda denen tepede pevhası haberleceği devletlerine göründü bana, Göründü. Bunun üzerine orada hebe ve medeniler şu kasteyi okuma başlarlarlar. Talal bedru aleyna min seniyetil veda bakınız. Talal bedru aleyna min seniyetil veda tala tul Turu birden bir doğuş medana geliş. Elbette -Bedir, bedir, bedir bedir. Arapça ayır üçlü mü vardır? Yeni ay birik günlükken hilal deniyor. Ondan sonra kamer denir. Ay tam topluma yolarak olunca da bedir denir. İşte orada bulunan Medine'li Müslümanlar, bu o anda işen duar bunu söylerler tali al bedru aleyna bedir ay 14 gibi Yusuf subarlak bir nur olarak Resulullah'ı böyle karşılan görüntü üzerinde bunu söylediler Bedir üzerine doldu böyle. Ay üzerine ama bedir, dolunay doldu. min seni yetin veda siyeti veda hatar. vecebe şükrü aleyna artık üzerine şükür vacip oldu yani. Nasıl Allah şükür edelim? Nasıl hamd edelim? Nasıl teminelim? Vecebeşşü <gülüyor> aleyna ma de'a lillahi da'a. Bu da'a Allah'a da ettiği sürece ve şükür vacip oldu. Ma de'a lillahi Da Da'in isim fail. Bu davet edecek. Allah'a bizi davet ettiği sürece, tabi Allah'a davet edecek bizim şükür vacip oldu. Yani Resulat'a bizim oldu. Artık Allah'a davet edecek bela, İnsanları kür yarcı davet edecek. Bir de ancak artık ancak bir de şükür ve artık dediler. Şimdi tabi Peygamber göründü. Artık coşku dolayı çıktı. O anda ağlayanlar, senin göçüne dökenler, Allah yananlar, düşenlere bayılanlar artık bir alem olmakta ama göz yaşları sel gibi orta oluyor. Herkes böyle çoluğu, çocuğunu, kadını, kızı, gen ihtiyarı, hastası sağlamı. O kadar sevinç böyle. O kadar sevinç. Şimdi Allah'ın şu hikmetine bakalım böylece. Karşıda Mekkeliler. Mekkeliler Ebu Cehil, Ebu Lüheb, Udbe Şebi gibi azgın reisler başlamak üzere Peygamberimiz'i öldürmek için arıyorlar Bütün Yahudi müşrikleri, hatta civar kahredekiler Peygamberimizi öldürmek için arıyorlar hepiler. Peygamberi Peygamberimiz öldürse hiçir ki peygamberse böylece. Şey. Yüzde olacak da yakalanacaklar. diğer tane Medine halkı da peygamberimizin canlarını veriyorlar hepiler. Böyle. Hepire böylece. Şey. O kadar sevinç bir demire böyle de. Peygamberleşme Medine'ye girdi. Yanlış bir sorun ortaya çıktı. Bu Allah'ın Resulü Peygamber Efendimiz Hazreti kimin evine misafir kalacak? Davalı Peygamber ev yok Hazreti Hazreti. O zaman otel yok tabi o zamanlar. Henüz meşit yok. Peygamber'in bir evde misafir olması gerekiyor şimdi. Ama kimde kalacak? Medine'liler Tabii herkes o sayfa çıkıyor. Yani aralar bu zarar, çıkacak aralarında. bu. konuda? bir mağazan bir şey dökülecek. Herkes Resulullah beni misafirim. Mustafa beni misafirim. Birbirine başlarlar bu şeye. Son oteci işinde. Ama tabii Peygamber Aleyhisselam adetidir. Peygamber her şey biliyor. Yarışıyorlar. Bize buyurun ya Resulullah. Yarışlar bize buyur ya Resulullah giriş yolunda kapı açılmış. Herkes evine çıkmışlar. Kadın, erkeğin evinin kapı önünde kapı açılmış. Ama bize bir Ya Resulallah, eğer Peygamber Aleyhisselam adetleri birine girse, tabi diğerleri bundan hüzün duyacaklar. Bir garipseme olacak. Rekan'da bir kıssanış da olabilecek aralarında şimdi. Peygamber Şirak buyurdu. Eshabım siz karışmayınız, ben de karışmıyorum. Devem Allah yönlendirmesindedir devam. Devem nereye çökerse ben ona misafir olacağım dedi Değil Devem Allah yönlendirmesindedir memurdur devem. Devem Allah yönlendirmesinde devem kimin kapısına çökerse ona orası olacağım. Ben karışmıyorum. Peygamber Aleyhisselam'ı diyen kullanılan pratik peygamberimiz peygamberimiz de oturuyor deve üzerinde. Deve tabii Medine'ye girdi mütedir Ama deve boş mu? Hayır mütedir. Peygamberimizin oturduğu toprak da peygamberimizin farkında. Taşlar farkında. Ağaçlar farkında. Hatta bir gün Peygamber Aleyhisselam'ı bir ağaç altında oturdu Peygamber Aleyhisselam'ı bir gün Halil Peygamber'e öyküye dalmış. Peygamber'e dalınca tabanda güneş dönmüş. Peygamber'e güneş vuracak. Bakınız ağacın dalları o tarafa dönüp uzanıyorlar. Peygamber e gölge yapmalarına. Ve vallahi aziz muhterem kardeşlerim. Yani hayvanlar Peygamber'imizin kıymetini bizden iyi biliyorlar. Cansız dediği algıladığımız taş, toprak da onun biliyorlar böylece. Tabii ki o deve de deve de üstteki peygamberinden haberdar deve de böyle şey. Deve bir girince gayet ağır ağır böyle böyle. Deve böyle tempoyla böyle ağır ağır ağır. Hatta deve başın bir şey bir sağ, bir sağ sallıyor böyle şey. Gide gidiyorum böyle şey. Deve böyle yapmadı halde öyle yapıyor. Başına böyle bir sağa sallıyor. Bir sonra sallıyor peygamber deve böylece. Sanki İnsanları silamlıyor deve böyle. Müslümanları selamlıyor böylece. Deve gidiyor. Batı kişinin Medine Müslümanlar deve nereye çökerse o evi bu şerefe kavuşacak. Ne yaptılar? Hemen içeriyle koştular. Deve hangi tür otları yemleri çok seviyorsa onu için alıp kapını dikleme başlıyorlar. Deve gösteriyor, otları gösteriyorlar. Yani deve ot için eğilsin de oraya çıksın direktten. Ama o Allah'ın devesi. O peygamberi taşıyan o deve bu işin bilincinden tabii. Bilincine böylece. Hatta devenin o anda karnı aç olduğu halde deve hiç hiç ama böyle. Ne ota bakıyor ne yeme, ne suya bakıyor. Böyle ağır ağır böyle. Sanki bir merasim, tören kıtası gibi başındaymış gibi umbari deve böyle ağır ağır böyle adım atarak ve başını şöyle böyle sağa sola böyle çevirerek böyle yürüyor böylece. Bak, bak ki bu da olmuyor. Tabi kapı geçince deve artık yaşlı gözü bakıyorlar. Rıslah bakan kimsini olacak. Deve gele gele boş bir arsa vardı. Arsa önüne deve iki yana böyle büktü, hafif çöktü. Arka yaka duruyor devin böylece. Hafif çöktü. Boş bir arsa. Boş arsa bu. Peygamber siz bakalım. Deve durmadan abi. Hemen ayağa kalktı eve. Yürüme başladı. Arsayı az eve geçti. Hazreti Ebu Eyyub Halid bin Zeyd Ensar Hazretleri'nin evinde çöktü. Çöktü. Eba Eyyub yani Eyüp babası lakabı. İsmi Halid bin Zeyd. Yani Zeyd'in oğlu Halid. Ezensarî Medine Ensar'dan. Necer oğullarından onun kapısının çöktüğü. Ki İstanbul'da metin bunlar Eyüp Sultan dediğimiz zatı Eyüp Sultan Türkiye Türk Türkiye'mizde böyle biliniyor. Eyüp Sultan diye aslında lakabı Ebu Eyyub. Eyyub'in babası anlamına geliyor. Asıl ismi Halid'dir. Halid bin Zeyd Enes Hazretleri. O da kapının dışına çıkamamış. hayatından. Hatta hanımı kızmış ona. Sen ama beceriksizsin mi demiş hanımı. Bak herke ot oluyor, kapının çıkıyor, kapıları açıyor. Deviye bunu gösteriyor. Sen ama beceriksizsin demiş hanımı. Kızmış buna. O da sen de, sen de çık. Bekir usta bize gelir. Hazreti Ebu Ayyip Hazretleri bakıyor, yaş geliyor da. Anmış, ah hanım diyor. Bize düşer mi? Bu, bu nimet diye düşer mi? Bak Bu kadar iyiler, eşraf var Medine'de. Bunlar var böyle. Büyük evlere var, şunlara, bunlara var. Onunla varken hiç Allah'ın bize, bize gelir mi misafirleri böyle diye. Ben utanırım diyor yani. Bize de buyur deme utanırım böyle diyor. Böyle kapının içinde yaşlı gözlerle kalbi yanarak e izleyin bakan ne derken, derden Aa, baktı yanamadı gözlerine deve kapıyanı çöktü böyle deve tamamen çöktü deve başlığını böyle yananı yere koydu koydu hafif bağırdı deve o zaman artık bir deve usulü beğenme şekilde. deve böyle yapınca hala Ebu Ebu yani bize gelir tam etmiş yanamıyor gözlerini. hanım ben görüyorum diyor. Hala böyle bir şaşkın şaşındırıyor. duruyor. ki peygambimiz deve inmeye başladı peygamber Hazretleri. Hanım koş bak Resulullah bize geliyor. Hocaba dedi. Hemen tabi koştu. Buyur yansın ağlayarak Hazreti Zeyd ve Harise de peygamberimiz eşyanı aldı. Eve getirdi. Dediler ki bazı ileri gelenler daha tabi haluk iyi olanlar, yarısı yolla işte bura, demesin buralı demesin. Ev hey, hayır dedi. Devem bu işine bilir. Tabi onu Cambridge'de oradaymış. Buyurdu yarısı yolla menzilin burası buyurdu. Telegram'da ise Ali hemen ev evine teşrif buyurlar. Tabi o anda birden bire o ev, bu ev. Yani şimdi tabi yok yerinde. Yok. Yani yıkıldı oraları, açıldı oraları. Ama elhamdülillah ben yaklaşık 45 sene kadar önce orası duruyordu, gördüm evi aldı. İki katlı ev böyle. Altı üzere üzeri kekmişti evin. Böyle çok böyle artık bir ana şekildeydi. Hatta boş işte, oturuyorlar içerisinde. Gördüm elhamdülillah. Yani Peygamber'in mescidinin kılığı tarafında oluyor. Peygamber'in kabrine geçince, geçince Babı Cibil deniyor. Minare var orada. Tam eden düşüyor orada. Orada düşüyor. Oradaydı böyle. Zaten bir cadde dardı. Hemen oradaydı öylece. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tabi oraya işlerine girince arkadan tabi sığabilliği kadar medenilerin şey girdiler böyle. Belki de almayan tabi böyle. Tabi giremeyenler mahzun. Gözleri yaşlı böyle. Ah çekiyorlar. Ama tabi giren girdi işlerine. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri dedi ki ev yine Ebu'yip Hazretleri'ne sana babanda eman kalan bir sandık var mı sende? Unutmuşum o sandığı. Evet hatırladı. Evet var her şey yolda. O sandığı misin buraya. Koştu mahzende aşağıda sandığı getirdi böyle. Gayet sağlam sandık kilitliymiş. Tabii ki de paslanmış. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ki bunu kır aç bunu. Peygamber sordu ona... Ya Ebu'yu... Bu sandık sana nasıl kaldı... Kimden kaldı... babam bana babamdan kaldı... Babamın babasından babasından kalmış... Böylece. Bunun sahibi bu eve gelecek... Bu eve konuk olacak... Bu sandık ona emanettir... İçin ona bir yazı var... Diye. Kim bu peki sandığı Esra'ya koyan... Yemen'de bir melik hükümdar varmış onlara tubba denilmiş yeme miliklerine. İşte bu tubbalardan biri öyle haber almış o zaman bazı kişilerden ahir zaman peygamberi Allah'ın son peygamberi Mekke'de doğacak, büyüyecek orada peygamber olacak ondan sonra bir din yerleşecek diye. Bu tubba hazretleri Hekim-i Kereme'ye gitmiş, Kabe'yi abi birli kadar etmiş, O güne kadar Kabe Beytullah çıplaktı, Taş şeklinde. Böylece. İlk olarak Kabe örtü koyar o zaplamış böylece. İlk olarak böyle. Ondan sonra devam et, etmedi ordu. sonra Medine'ye gelmiş bu zat. Medine'ye gelmiş. Medine'ye bakıyor. Peygamber buraya yerleşecek. Peygamber'in vefatı burada olacak. Bunun üzerine ah hayatta olsam Resulullah'ı görebilsem aşık olmuş. Yanmış. Ama tabi imkanı yok tabi buna. Yani zaman ileri getiremiyor. Biz mesela zamanı geri getiremiyoruz. O zaman ileri çekilmiyor tabi böyle. Bunun üzerine ne yapıyor? Oğlunun birinin medyanını bırakıyor böyle. Çoğuk şuna beraber o evi alıyor yapıyor. Kendisi orada o evi o yapıyor. Şunu bırakıyor orada. Ona bir celan bir yazı yazıyor böyle şey. Ey ahır zaman peygamberi ismine aşık oldu. işin senin aşkına yandı. Ama sana kavuşamayacağımı biliyorum. Ece alacak seni göremeyeceğim. Ne olur? Ümmetle kabul et. Mahşerde bana ümmetim de. Senin ayağın tozu olayım. diye yazı yapmış. Peygamber ki ev sahibi Eyüp Hazretleri'ne kır kırdı, kırdı açtı içinde ipekte kat kat sarılı yazı çıktı böyle. oku yazıya bakıp okudular tabi bu mucizeyi de böyle görünce oradakiler imanlara kadı da kuvvetlenmiş oldu işte bir anda o ev İslam'ın merkezi oldu yeryüzünde efendim en kutsal yer oldu efendim kutsal yer oldu derken Cevbi gibi bir melekle geldiler. Ya Medine'ye hoş geldiniz diye. Diğer melekle geldiler. Ya Resulallah Medine'ye hoş geldiniz zaten. Ondan Medine'ler böyle. Tabi girenler çıktılar. Başka böyle. Grup, grup, grup devamlı geldiler böylece. Hoş geldiniz Medine'de Peygamber ansatörüne. Peygamber orada namaz kılırma başladı. Cemaat bile orada. Ama tabi ev Müsaade değil tabi ki alamıyor içerisinde tabi ancak işte gelebilenler, dışa kanlar gözü yaşayan mahzunlar bu şekilde ondan sonra elhamdülillah Medine Meşridi yapılmaya başlandı deve ilk çöktüğü yer orası yapılacakmış. Allah'ın takdir etmiş böylece. Hatta devenin çöktüğü yer meşridin kapısı orada oldu. Kapı yerine çökmüşler eğer. Bu yer iki yetime aitmiş. Bunun kıymetli Tanrı Efendim konuldu. On miskal altın değer biçildi orada. Yani fazlasıyla. Bu kadar. Hatta medine almak istemediler. Yetimler de almak istemediler parayı. Peki hayır olmaz dedi. Bunun değeri on miskalara biçildi fazlasıyla. Peygamber Ebu Bekir e döndü. Ya Ebu Bekir sen bunu ver bakan parayı. İşte Medine meşidinin e, Ravza'yı muhtemelenin bulunduğu yer ama. Orası Hazreti ve Bekir'in vakfı böyle akşamda kadar. Ona nasip olduğu bu. Telegallahu Te Aleyhisselam Hazretleri yine eshab eshabıyla beraber meşgid yapıldı. Meşgid bitten sonra elhamdülillah artık meşgitte namaz kılmaya başladığında cemaatleri beş vakit Lakin ezan da artık meşgulaştı. Hazreti ve Beşi'yi yüksek bir yere çıkardı. Işte. Mekki'ye mükerreme de... ...Allah dediği için... ...işkence göre Hasri Bilal Habeşi... ...şimdi artık bağırıyordum Medine'ye... Işte. ...artık İslam hürdü elhamdülillah. İslam özgürdü. İslam'ın devletin temini atılmıştı böyle. Elhamdülillah. Müslümanlar yapabiliriz de böyle. İslam'ı öğrenme... Kuranı öğrenme... ...Kor'an-ı Kerim'i okuma... İslam'ın yaşantı her şey serbestti böyle. İslam tam özülük vardı. Bununla beraber medyanlar çok yağdı da vardı ma. Binlerdir, binin e gibi böyle yadı da vardı. Fakat İslam onların içine karışmadı ma. dinde serbestti onlarda böyle. Onlara batin yaparlardı, onlara serbestti. Müslümanla serbestti. Yani gerçek laiklik. İşte orada yaşandı arkadaşlar. Öyle yaşandı İslam yaşandı benimce. Müslümanlar serbestdi, karışmadılar. Elhamdülillah, işte İslam temine atılı orada. Tabii zamanla medenin dışına İslam taştı Elhamdülillah. İslam tebii edildi, İslam duyuruldu, anlatıldı. Gidildi kablere gidildi. İçi Müslümanla savaşıldı İslam'a saldıranlar karşı. İşte muhterem cemaatimiz, kardeşimiz, kardeşlerimiz, Allah hepimize razı olsun inşallah taala. Bu şekilde Medine müellelerde İslam'ı güneşi doğdu. İnşallah taala Ramazan'a kadar devam edecek inşallah taala. Lidera Fatiha.